صل عليك الله يا خير الوراء تعداد حبات الذمار وأكثر صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبل الجبال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in 24. gününün iftarına hazırlanmak üzereyiz. Çünkü mübarek gece, bugünkü mübarek gün, ne rahmetler yağdı, dolular yağdı, yani Allah Teala'nın nimetleri, sonsuz ve sayısız Rabbimizin tasarrufları, kudreti, Kudretin eserleri, rahmetin eserleri, yeryüzünü ihya etmekte, kuyularımızı doldurmakta, barajlarımızı doldurmakta. Mevla'nın melekleri müshakhar olmuşlar. Biz yaşayalım diye, önümüzde içmeye bir su bulalım diye, gusletmeye, salmaya, almaya, su bulalım diye Mevla Teala meleklerini vazifelendirmiş çalıştırıyor. Yağmur olmasa ne olur? O kadar insan, milyonlarca insan. Rüzgar olmasa ne olur? Üç gün rüzgar kesilse bütün dünyadan, bütün dünyaleş olur, kokar buyruluyor. Hadis şerif, yani rivayetlerde, Levka da Allah riyah. Anet dünya selasetiyle enternetit dünya. Üç gün rüzgarı kesiliyor. Hiç rüzgar yok ama mevler rüzgarı, hazinelerinden o rüzgarları gönderiyor. O rüzgarlar nereden geliyor zannediyorsun? Bizim ora esiyor. Nerede ne sürecezin ora? Biz de budur rüzgarlı bahçedeyiz burada bir rüzgarlı bahçe ama Mevla rüzgar verirse rüzgarlı bahçe olur. Mevla yaratmasa adı rüzgarlı olur kendi havasız kalır. Ne kadar acıyor bize, ne kadar lütf ediyor bize, merhamet ediyor bize. Yediriyor, uçuruyor bizi. 7 milyar insan. Yani bazı insanlar aç kalıyor ama o Allah'ın rızık vermemesinden değil. Sebepler âlemindeyiz, insanlara ulaştıramamaktan, yine biz mesul oluyoruz. Burada tokluktan ölenler var, bir yerde açlıktan ölenler varsa Mevla onun rızkını yaratmadığından değil ama işte insanlar hayır yapacak, hasenat yapacak, oralara ulaştıracak, yapmıyorlar. Gavurlar zaten sömürdü bıraktılar. E i̇şte Müslümanlar da ulaşamazlarsa Allah sorar, o ayrı bir şey. Velakin Mevla herkese yetecek kadar, artacak kadar 14 milyar da olsa, 24 milyar da olsa herkesin yiyeceği kadar buğday var, un var. Ekmek çıkar yani. Mevla, rızka kefil olmuş. O rüzgarları nasıl gönderiyor? Ondan sonra o yağmurlar nasıl yağduruyor? O bulutlar nasıl hareketler ediyor? Bakıyorsun, sen uyuyorsun, uyanıyorsun. pişeden haberin yok. Mevla senin yemen için, içmen için, nefes alman için, hayat bulman için, yaşaman için, Gereken bütün sebepleri Mevla yaratıyor. Vesahharalekum ma fi's semavat ve Her şey göklerde ne varsa, yerlerde ne varsa hepsini kendi tarafından sizin için müsahhar etti. Yani emrinize amade kıldı. Düşünsenize melekler hep bizimle uğraş olan melekler. Çünkü meleklerin kendileriyle ilgili dertleri yok. İmkanları yok, mükellef değiller, mesul değiller. Onun için bulutları sevk etmekten, yağmurları yağdırmaktan, kuyuları doldurmaktan, işte yerin altında ne sarmışlar var, ne toprağın altında ne göller var, ne dereler var, ne ırmaklar var. Onlar öyle olmasa o kadar şelaleler nereden akıyor, o kadar sular kuyulardan nasıl çıkıyor? Hep yerin altı. Mevla minü Afil fil ard ben zellâ mines semâ imâ en bi kader. <gülüyor> Biz gökten suyu ölçüyle indirdik. Ölçüsüz indirsek hepiniz boğulursunuz. Biz ona ayar verdik Mevla buyuruyor. Miktarı bellidir. Her şeyi miktar ile yapıyoruz. Ölçüyle yapıyoruz Mevla buyuruyor. Hazineleri <gülüyor> <gülüyor> bizim katımızda, ilmimizde olmayan hiçbir şey yok. Buğdaylarında hazineleri, sebzelerin, meyvelerin, suların, havaların her şeyin hazineleri bizde diyor. Ve ma'nünzelluhu illa bi kadrin malum. Biz suyu ancak malum bir ölçüyle indiriyoruz. Malum yani bilinen demek. Yani yağmurları malum ölçüyle indiriyoruz. Tufan senesi müstesna. Onu Mevla buyuruyor, saldım diyor. Gökten, yerden e, sular birleşti feltekal Sular birbirine kavuştu, karıştı. Takdir olunmuş bir iş vardı yine insanlar batırılacak, batırılacak. E, gemiye binmeyen bütün halk helak edilecekti. Kader buydu. Kafirlerden temizlenmesi için dünyanın. O vakit e, benim indimde ölçü yine bellidir. Fakat meleklere bildirmedim diyor. Tufandaki kaç damla damladı Nuh tufanında melekler bilemedi. Ama her sene Berat gecesinden Berat gecesine senelik kaç damla damlayacak, nereye ne kadar damlayacak Bunların hepsinin dosyası, nüshası Mikail Aleyhisselam'a teslim ediliyor. Emtar ve erzak yani yağmurlar ve rızıklarla ilgili görev Mikail Aleyhisselam'dadır. Dosyada ona teslim edilmiş oluyor. Onun için şimdi bu sabah işlaktan sonra biraz yatalım dedik. Tok tok tok tok tok tok Ne kadar yağdı ya Allah Allah. E, anlıyorum ki yağmur sesi değil, dolu sesleri vuruyor tabii. Tak tak tak tak. Yattığım yere üstüne. Efendim epey de sürdü gibi bilmiyorum biraz dalıyorum, ayılıyorum, tayırım gece uyuyamadığımızdan. Ama kurban olduğum dedim Allah'ım dedim. Biz uyuruz sen uyumazsın. Biz kendimizden haberimiz yok. Kuyunun suyumu bitti, suyu suyumu bitti. İnsanlar ne yiyecek ne edecek kendimizden haberimiz yok. Haç kalacağız, susuz kalacağız, helak olacağız. Elimizden bir şey gelmez. Güçsüz, rezil bir adamız ya. Yani. Zayıf bir adamız ya, yani. Kurban olduğum sana dedim. Biz uyurken yine yürütüyorsun işlerini, yürütüyorsun bulutlarını, yağdırıyorsun yağmurlarını, yaradıyorsun rızıklarını kurban olduğum sana Allah. Im. Biz kafasına taş yağmaklık milletiz, adamlarız. Esasen taş yağmayı helak ediyoruz. Ama işte oruç tutanlar ürünmetine, namaz kılanlar ürünmetine Ve levle ibadullah rükkan Allah'ın gece teheccüdde rükû secde yapan kulları, dostları olmasaydı. Ve behâ murutta, yaylımda otlayan günahsız hayvanlar, koyunlar, keçiler, şey, inekler olmasaydı. o sabiyyün rubdâ, emzikte bebeler var. Günahsız onlar. O sabiler, sıbiyanlar, günahsız çocuklar olmasaydı. Ne sabbe bela belâ sabben bu yağmur yağdırdığı gibi sizin başınıza belayı böyle yağdıracaktı. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Siz çoktan azabı hak ettiniz insanlar görmüyor musunuz? Ne belalar, ne günahlar, ne arsyanlar, ne mahsettler. Ama Mevla acıyor işte. Namaz kılan, oruç tutan. Yani bir vahide ne buyuruyor? Ya Musa, Ramazan orucu tutanlardan üç kişi bulursan onlardan ayrılma. Eni la uazibu bukaten. Fiya salatatu Bir memlekette, bir beldede Ramazan orucu tutan üç kişi varsa ben oraya azap etmem. Allah Allah. Toptan azabı kastediyor. Yoksa para kendi azap insanlara, şahıslara işte kafasına birin bir şey düşüyor, öbürü işte e, efendim belaya maruz kalıyor falan. Bunlar ayrı bir şey. Ama ümmetin yani genelliği kastederek Buna azab-ı istisal deniyor. Kökünü koparma azabı. Yani oradan hiç ne nesil kalıyor ne zürriyet kalıyor. Allah nesillerini kurutuyor meselesi. Öyle bir azap yapmam diyor bir memlekete. Eğer orada Ramazan orucu tutan üç kişi varsa. Onun için elhamdülillah çoğu insanlar tutmayan da çok varmış ama yine de elhamdülillah tutan da çok var. Çok tutan var. Hem uzun gün olmasına rağmen hem sıcak gün olmasına rağmen insanlar işte çalışmasına rağmen Bazıları fırınlarda çalışmasına rağmen Tutuyorlar Mevla onların orucuyla serinde yatanın kibir olmaz tabi Ama onlara Mevla itibar ediyor Üç kişi bile olsa diyor O beldeyi kurtarır diyor Mevla Allah Allah Onun için e, Tabi biz rahmeti hak ediyoruz anlamda konuşmuyorum Ama içimizde Allah dostları var Salih kullar var Hayırlı insanlar var Onların bereketiyle yaşıyoruz diyorum yani Yoksa e, o kadar da günah var ki İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de o kadar da günah var ki Türkiye'yi değil dünyayı batıracak, batırmaya yetecek kadar efendim zinalar var, içkiler var. Ramazan günü, her türlü günaha devam edenler var. Hiç Ramazan'a hürmet etmeyenler de var. Onlardan da bir tanesinin uğursuzluğu yüzünden dünya batabilir. Ama işte Mevla'den geliyor böyle. Öle Allah defullahinase bazı on bir <gülüyor> bazı. İnsanların kiminin şerri kiminin hayrı Allah defetmeseydi elbette yeryüzü çoktan şimdi fesada vuramıştı. Onuncu ne buyuruyor Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem an, an, yusalli, an, ve an, ve an Bak herkes zekatını doğru hesap etmiyor. Zekatını doğru vermiyor. E, o zekat vermemekten ne belalar gelir. Ne azaplar, ne bulaşıcı hastalıklar. Zina yüzünden işte eskiden fren derlerdi, sonra AIDS çıktı. Yani zina yüzünden mikrop saçılmış dünyaya ya. Ta Afrika'nın mikrobu gidiyor, Avrupa'ya geçiyor işte. Şimdi bu zamanda her taraf uçak, herkes oradan oraya, oradan oraya öksüren, aksıran. Her taraf sebepler alemindeyiz. Mevla bazı hastalıklara bulaşma yaratır. Eşi, bütün milleti bulaştırdılar. Kimisi zina ettiyor adamın. Berberden, tıraştan geçiyor. Yok ciletten geçiyor, yok bir yerden geçiyor. Adam da e, temizliğe edemiyor. Işte ortada titizlik yapmayınca ne bilsin insanlar? E, Ölümcül hastalıklar, ölenler de oldu. Adamın bir, bir, bir cinası da yok. Tabii ona azabı değildir O rahmettir. Şehit olur Müslüman adam. Böyle suçlu yere bulaştıysa ona. O ayrı bir şey. Ama yani e, bu belalar toptan gelmemesi ve bir memleketin toptan helak edilmemesi benim ümmetimden allah Teala azabı savuşturuyor. Uzak ediyor, def ediyor. Neyle? Namaz kılan hürmetine kılmayanlardan kaldırıyor. Şimdi bu teravihler camilerde kılınıyor. Bu teravihlerle ne belalar kalkıyor acaba? Haberimiz yok yani. Bak Ramazan'da 2-3 tane deprem oldu. Hep ufak ölçekli oldu. Bu bir yedi ve üstü birden vurup kırsaydı bunu fay attığını, İstanbul mu kalırdı? Bak hep Ramazan'da oruç tutanlar, teravihler, ibadetler falan. Ne yaptı Mevla? Görüyorsunuz işte. E böyle ufak ufak kırdı bence. Ben öyle anladım ki bu iki üç defa bu hatların, fay hatlarının küçük kırılmaları, büyük bir gaz birikimini azar azar çıkartmaya delalet ediyor. Bize böyle dua derdik. 28 Şubat'tan evvel de, ki 99 depremde de öyle dua derdik. Rabbi, azar azar çıkart birden kırma bize. Şimdi Ama bu niye Ramazan'da? Bu Ramazan'da büyük bir bela kaktı bana geldi bu iş. İçime Mevla öyle getirdi. Mevla bu Ramazan hürmetine dedim ufak ufak birkaç kırdı. kaz oradan hani boşalttı. Büyük bir kırma olmayacak inşallah diye. Yani üstü tefavül yaptım. Güzele yordum, hayra yordum. İyiye yordum. Niye kötüye yorayım ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel yorum, yormayı severdi. Kötüye yormayı sevmezdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan. Oruç tutanlar bürtetine tutmayanlardan, e, gencelik çocuklar falan tutuyorlar. Bu mevla bunlara acır ya. Bazı buyla ermemişler de tutuyorlar tabii 10 yaşta, 11 yaşta tutar çocuk. Ne olacak? E, yani onlara da acır mevla. Bir de ağır işlerde, sıcak işlerde, zor işlerde çalışan işçiler var. Bunların da tutması çok yani mevlanın evetim nazar itibarındadır çok. Mevla bunlara çok acır senin benim gibi değil yani klimanın altında değil adam yani güneşin altında çalışıyor adam ya e bunlar tutuyorlar e bu kadar tutmayan var onlardan ahirette azap kalkmaz onlar ahirette belasını bulur ama dünyada o yine hayatın devam etmesi için toptan bir azap gelmemesi için tutmayanların uğursuzluğu herkese sirahat etmemesi için yine o tutana Mevla nazar rahmetle inayet buyurur on nürbetine de hadi bunlarda yaşasın bak hadis şerif bu Zekat verenler güzel hesap edenler var, verenler var maşallah ne cömert insanlar var ya. Bizim nefsimizde çok cimrili huyu var Allah muhafaza. Ben bakıyorum bazı Müslümanlar çok cömert. Zekatın kaç misli de sadaka veriyor adam ya. Kaç misli sadaka veriyor ya. Gizli gizli hayır yapanlar var, onlar Allah Teala ona çok itibar ediyor. Hiç atları yok ortalıkta. Kendini göstermeden gönderiyor olan insanlara ne hayırlar gönderiyor. Yardımlar yapan, zenginler var, Müslümanlar var. Zekat verenler ümmetine vermeyenlerden Allah belayı kaldırıyor. Hacca gidenler ümmetine gitmeyenlerden kaldırıyor. Bu hadis-i şeriftir. Yani devamında şöyle hatırlıyorum. Velev velev işte alel maası işte yani eğer ki bu ibadetleri terk etmeye veyahut da işte bu farzları terk etmeye hepsi ittifak edip birleşseydiler. Yani hiç namaz kılan Kalmasaydı, hiç oruç tutan kalmasaydı, hiç zekat veren olmasaydı, hiç hacca giden bulunmasaydı Allah göz açıp kapayacak kadar bir zaman bile onlara göz açtırmaz. Bir bela gönderir hepten toptanının kökünü kazıyacak buyuruyor. Yani şu anda bu hayatta yaşıyorsa bak yine bu yağmurlarımız yağıyor, rüzgarlarımız esiyor, dünyanın nizamı, intizamı devam ediyor. Çocuk çocuğumuz var işte torunlarımız olur diye bekliyoruz işte çoluğu, torunları olanlar da var. torundan torunların göre. Her gezmek yaşıyoruz elhamdülillah. Biz de neslimiz adına endişe de ediyoruz tabii. Eskiye göre bereketler azalıyor, nimetler azalıyor. Yani denizler kirlendi, her taraf kirlendi. E, temiz su bulunamamaya başladı vesaire. Tabii bizim çocukluğumuza göre 30-40 senede çok şey değişti. Şu anda o imkanlar nerede? O gözeler, bazı gözeler bile çoğu kapandı. Eskiden çıkan o gözeler, sular satılan sular, şimdi mesela piyasada soruyoruz, o gözeler daha akmıyor deniyor. Kara kulak vardı bu Bekoz'da. Mesela ne kadar muazzam bir suydu. Efendisi çok sever. Bize getirirlerdi onda. Gözeler vardı. Efendisi hep sorardı. Gider ziyaret eder. bazı kere gözelere. Bir kere derdi orada. Alihan derdi, babadan kalma bir ihvanımız vardı. Adını unuttuk. İriyar Mübarek. Biz çok severdik onu da. Unutuyorum işte ben dedim. Hafızam şey oldu. O onların başında görevliydi. Efendisleri hep sorardı ona. Akıyor mu göceler? 12 göce var. Dedi, dedi işte 4 tanesi e, kesildi. Hemen Efendisleri e giderdi dua derdi. okurdu falan. Sonra uzat derdi. Bütün göceler fırşkırdı yine. Efendisleri doğasından sonra böyle. Efendisleri çok takip ederdi o işleri. Yağmur işleri de çok takip ederdi. Barajlar doldu mu? Kaç santim indi? Bunu tabii İhvan'dan çoğu bu, bu konuyu hatırlar. Her pazar dua ederdi. Yağmur duaları. Her pazartesi yağar. Ya diyorum Allah Allah. Bu pazartesiye mi endekslenmiş bu yağmur işi? Neden ama? Pazar dua yapar. Pazarteste kadın sohbeti vardı. Pazarteste kadın sohbet ne yapar? İşte mutlaka yağ Allah Allah. İstanbul susuz kalacak. Ne tehlikeler oldu o zamanlar. Dualarla Yuşat Tepesi'ne çıkıldı. Dualar edildi falan filan. Mevla bizim rızkımızı keser mi? yani? Kesmez. Yarattığına bakar. Bir kere dedim uza geldik. O zaman ikinde sohbet ederdi pazar günleri. Bu köprü yok tabii. İkinci köprü yok o zaman. Ee, birinci köprüden de herkes oraya bindiriyor. Tabii sahil tıkanıyor. Kağan'ı arabası gibi gidiyorsun. Üstten iniş yok. Şimdi Kavacık'tan inersin aşağı. O vakitte beylerbeyden dönüyorsun. Çok zorlandık. Bazı bir iki saat yolda kaldığımız oluyordu. Pazar ya bir de. Sahil. Şimdi. Yazın millet çok geziyor. Ondan sonra Cam gibi hava hiçbir şey yok dediler efendiler. Kurudu ortalık bir yağmur doğası. Bir dua etti. Yani biz camiye girerken yanıyor ortalık ama hava cam gibi demek bir tane bulut yok. Yahu biz çıkana kadar öyle çok uzun da yapmazdı sohbeti orada. Bir saat falan. Bir buçuk saat en fazla. Biz bir çıktık baktık yağmur yağma başladı. Hiç bulut yoktu bir şey yoktu. Dedim Efendim Nazım. Mevla sizi kırmıyor. Bu kadar Allah'ın nazlı kulusunuz, hatırlı kulusunuz. Bir de dua atsanız. Şu şerat gelse dedim. Dedi durdu böyle. Dedi ki Ahmet dedi. Yağmurda dedi hayvanların da nasibi var. Bebeklerin de nasibi var. Günahsızların da nasibi var. Onlar da bu ot kalmayacak. Hayvan da ölecek. Böceklere bile su lazım. Dedi günahsızların nasibi olduğu için Yağmur işinde bu iş tutuyor dedi. Öbüründe dedim tutmaz mı sizi Mevla kırmaz dedim. Tam bir şeratı göre yaşasak dedim. Şu memleket düzelse dedim. Ahmet dedi bu millet şerahat istemiyor dedi. Çoğu dedi Müslüman geçinenler şerahat istemiyor dedi. Karları çarşaf giysin istemiyor dedi. Herkes istiyor dedi canı ekşili istiyor. Yine böyle idare edelim. Laiklik maiklik aradan her türlü günah da serbest olsun. Canı ekşili istiyor dedi bu millet. Mevla istemeden şeriatı zorla vermez dedi. Halk isteyecek dedi. Öbürü dedi rızık işidir. Herkes yiyecek içecek dedi. Hayvanların da nasibi var. O tutar dedi. Burada dedi bu millete İslam'ı anlatmamız lazım. Bu millet dedi İslamiyet istemiyor. Şimdi referandum olsa şeriat kanunlarını, Kur'an'ın kanunlarını ister misiniz? Bu milletin çoğu referandumda elliyi geçmek mümkün değil. Belki onda falan bir iki yüz kalırız. Yüzde onda belki ona da gider miyiz bilmiyorum. Çünkü istemiyorlar öyle kadın erkek ayrılsın. Bizim Müslümanlar bile biz çalar hocanın Bizim hacı adam, sakallı adam, sekreteri karı. Bu ne akılsızlık. Ya el alemin karısının kızını yanında niye çalıştırıyorsun? E çok acıyorum işte aç kalmış. Sadaka ver. Para bağlı o zaman aylık. Madem bir cenginsin sekreter alacak kadar. Hayır yap kadına. Gönder para. Nereye cümle kadın erkeklerin içinde senin telefonlarına bakacak ya? 104 kitapta yeri yok ya bu sekreter tutmanın. Kadınlar ayrı yerde çalışır. Hiç erkek girmez oraya. Onu tamam. Ama kadın erkek aynı ortamda memurlukta yapması caiz değil. Amirlikte yapması caiz değil. İşçilikte yapması caiz değil, patronluk Patronlukta yapması caiz değil. Erkeklerle muhatablık var ya. Hangi kitapta yerini buldunuz? Peygamberimiz hanımlarına sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye söylüyor Hadis olsa kaynak sorarsınız. Ayete de mi kaynak soracaksınız? Kur'an'da diyor ki bir şey sorup isteyeceğiniz zaman pragole oturmak, konuşmak, görüşmek. Bir şey soracağınız zaman perde arkasından sorun. Görmeyin birbirinizi diyor ya. Sen her gün 8 saat aynı odada aynı ortamda o ona bakacak o ona bakacak. Yapmayın bunu bu kitapta yok Kur'an'da bunun yeri. Yapmış. Ondan sonra bela geliyor. E gelir arkadaş. Haramları helalları saymıyorsun. <gülüyor> İnananlara söyle gözlerini yumsunlar diyor. Kadınlara bakmasınlar. Nasıl aynı ortamda olacaksa bakmayacaksın ya. Bir dakika diye ki. iki dakika diye ki bu. Her gün bu çok alışkanlık haline geliyor. Bu çok kötü bir şey oluyor. Ya hafızo fıruğum gözlerini namuslarını da korurlar diyor. Gözlerini korumazlarsa namuslarını da koruyamazlar diyor Kur'an söylüyor. Kadın da erkeğe bakmasın diyor. Ve kullil mu'minat yahdudna emin absarin Nur suresineati. Evelce okuduğun Ahzab suresineati. Bu Nur suresineati. Kadın inanan evet. kadınlara söyle habibim. Ya bu yani 1400 sene evvel geldi bitti mi bu Kur'an ya? Bu Kur'an kime geldi ya? Bu Ramazan'da geldi ya. Kadir Gecesi'nde nazil oldu. Şu mübarek haftanın içerisinde nazil oldu. Ekseri rivayetlere göre bu aradadır yani. Bu son on gecelerde, bu hafta içinde. Bu Hazreti Kur'an ne söylüyor bize be arkadaş ya? Mukabele dinliyorsun, hatim okuyorsun. Yok Ramazan'da hatim yetiştiriyorum diyorsun. Hatim duası yap Hoca Efendi diyorsun. Kur'an'da ne anladın sen ya? Ne anladın? Yine yanında kadın sekreter var. Efendi Hazretleri kadın erkek bir arada çalıştıran adamları duyduğu zaman... İne göle bittiği gittiğini bilirim. Bilmem nereye dünyanın ucu olsa giderdi, vaz ederdi. O zaman sırf kadınlara ayırın. Kadınlarla kadınlar muhatap olsun. En fazla o da. Bir erkek girdi mi bu kadınların içine? Yok usta başı, yok aşçı başı asılacağız diye. Onun için yalvarır da ona rızkına haram katıştırma, rızkının bereketini kaçırtma. Nasıl ki faiz alma, kredi alma, haramlara girme diye nasıl vaz ederdiyse, ya biz efendiyle kapı kapı gezdik yahu. Üsküdar'da valide yatık namazdan çıkardık. Giderdik bir adama. bankadan müdür olmuş işte ayrılsın diye. Böyle tek tek bu efendi hazretleri bu millete vaz ederdi ya. Ne oldu o işler ya? Bizim vakfa yardım et de. Hizmete yardım et de. İster karı çalıştır ister kuru çalıştır. İster bankadan kredi al. Hiç soran yok ki bu kredinin parasıyla... Talebeye yedirirsem bu talebe azar. Adam geldi. Efendim sana mürit olayım diye. Büyük fabrikatörler o zaman. iki ortak idiler. Sonra onları ayrıldılar birbirinden. Efendim dedi ki evvela sizin yardımlarınızı kabul edememedi talebeye. Niye? Sizde kredi işleriniz var. Buradan rızkınız karışık dedi. Kredi işlerini, banka işlerini hepten bırakacaksınız. Tevbe edeceksiniz. İkinci şart. Hiç kadın çalıştırmayacaksınız. Halbuki dokuma tezgahı şey, tam da kadın işiydi. O zaman sırf kadınlarla ilgili amiri memuru kadın olsun. Erkek girmeyecek. O kişiler de Allah rahmet etsin kabirleri nur olsun. Çok iyi de hizmet etti ikisi de yani. Maddi manevi destek oldular sonra. Bu kişiler Efendi Hazretleri'nin sözünü dinlediler. Tabi bir zaman alır geçiş süreci. Birden de bıçak gibi olmuyor bu ticaret. İki tarafında rızkı öyle bol oldu ki ortakların. Parayı koyacak yerde bulamadılar. Vermekle bile bitiremediler. Müşteriler kuyruğa giriyordu. Üç ay evvel peşin para yatırıyordu bunlara. Millet sinek avlıyordu. Efendim seni dua etti onlara. Siz kredi bıraktınız. Kadın iş çalıştırmadığınız için size dua ettim dedi. ya e, burada şimdi helal belli haram belli arkadaşlar. Ve o zaman dedi tamam sizin paranız aklanmışsa Gidin kurslara talebeye yardım edebilirsiniz. Ama ondan evvel karışık işi, ben karışık parayı alıp bu sizin paranızdan yiyen talebe kudurur dedi, azar dedi. Günaha girer dedi. Çünkü ne gibi abi? Benzin gibi. Su karışık, bilmem ne karışık. Karışık benzini aldığın zaman araba tekler. De bakarsın, tık tık tık böyle yapıp duruyor. Pa, pa, ne oluyoruz ya? Ne sallanıyoruz bu arabada? Hemen derler ki Ulan benzin istasyondan benzin aldık ya şimdi. He. Benzin karışık idi. Ben böyle rastladım arabada da. Şoför öyle dedi bana. Dedi ki benzin karışık hocam dedi. Niye? Ulan bu dakikaya kadar niye olmadı da buradan benzin alır almaz burası istop etti. Araba gidiyor ama tekliyor bir de böyle bizi zıplatıyor. Ha. Bu işinde gıda gıda rızık. Sen iftar ediyorsun. Ne buyuruyor Adi Şerif'te? İnnelillah. Eee. İlla men ala khabr. Bir adam haram bir yiyecekle iftar ettiyse Cehennemde nazat olmaz buyuruyor Şarapla iftar ettiyse diyor Allah Allah Demek ki şarapla iftar eden var Olabiliyor İşte şarap Şarap, domuz eti Faiz parasıyla alınan pastırma ondan aşağı mıdır? Sen de diyorsun ki şarapla kim iftar eder Hoca Efendi Adam zaten akşama kadar oruç tutmuş Akşam kadar uğraştırtmış ama akşam çoluğuna çocuğuna yedirdiği rızgın parası haram rüşvet almış adamı tapuda işini yapacak adamın normal işini yapmıyor iller rüşvet almadan adamın işini geciktiriyor. E bu adamın hakkı bu memursus sen yapacaksın bunu İlle bizi de gör bize de bir çay bize de bir çorba derken rüşvet bu almış oradan pide almış o parayla getirmiş çoluğuna çocuğuna. E bu, bu pide haram ha şarap. Ha, domuz, ha bu pide niye? Adamın meşru işini görmedin oradan hediye numaraları ile bilmem ne rüşvet aldın onu hediyesi mi olur? Adam sana kendinden verse hediye olur. Sen adama kaç göz yapıyorsun? Böyle bu işler çabuk yürümüyor işte böyle biraz bizi de görmen lazım diyorsun adama. Adam da çıkarıyor veriyor bir şey. Bu gönül hoşnutluğu olur mu bunda? Böyle hediye mi olur? Adamın e, yapman gereken Zaten devletten maaş alıyorsun o işi yapmak için Bir de ilave adamdan Bahşiş alıyorsun Bu nedir adam gönlünden kopsun versin tamam E bak şarapta iftar edenler Oruç açanlar af olmaz buyuruyor e, e, iftar sofrasında azat olmaz Zehennemden beratını almaz buyuruyor Oruç tutsa da E sen de şimdi şaraplan kim iftar eder Şaraptan beter Bu rüşvet paraları faat paraları Haram paraları. He gidi millet. Onun için Rabbim bize acıyor. Rızık işlerimizi eksik etmiyor. Ama haram da rızıktır. Ve innes <Sessizlik> suhte rizgun misle hillin ve yiyek rahme kâli küllü Emali kastesinde akaide el ne buyuruyor? Helal da rızıktır, haram da rızıktır. Yani Allah Teala onda yiyor. Yediğin her şey rızıktır. Helal yiyorsan Rızkın helal, ise rızkın haram. Peki Allah bana niye haram rızık gönder? E sen kendin haram kazandın. Allah sana zorla efendim e, engellemez ki imtihan olmaz o zaman. Yani işte mutezile burada haram rızık değil diyor. Uydurup kaydırıyorlar bir şey. Ehli sünnete göre haram da rızıktır. Neden? E boğazından geçtiğine göre Allah sana bunu rızık olarak vermiş. Ama burada ne var? Azap var. Niye azap var? E niye haram yoldan e, temin ettin rızkını? Helal yollar mı bitti? Meşru yollar mı bitti? Bu kadar insan helalından yedi işte. Aşk kalmadı. Bak Rabbim yağmurları yağdırıyor, bulutları gönderiyor, mahsullerimizi bitiriyor. Marketlere mallarımızı taşıyor. Oradan bakkallara şimdi pek bakkal kalmadı ama oradan kapıcılar, mapıcılar. Önümüze şimdi gayiftara yakın e, sofralar serilmiş bu kadar nimetlere gark etmiş bizi kurban oldu. Göğü yeri içindekileri emrinize amade kıldım diyor. Neden? E biraz Allah deyin diye zikredin diye melekleri sizin işlerinize koştum Allah buyuruyor. Melekler. Şimdi bu tarafında bu bölümde tabi meleklerin bulutları yürütmesinden tut. Bir ekmek önüne gelene kadar 160 olabilir. Görevden, görevliden geçiyor. Yani bunun tabii ilk başta bulutları sevk eden melekten başlıyor da en son artık pişiren, kotaran kişilere kadar 160 mi, 360 mi neyse çok unutuyorum eski kitaplarda gördüğüm şeyleri. Yani diyeyim sana yüz küsür, yüzlerce vasıta var. Onun ekmek olması için. Onu tohumundan, sulayanından, toprağından, gübre getireninden, götüren de bu kadar aracı devreye giriyor da sana o somun Geliyor. Sen somun pehlivanı gibi yükleniyorsun ekmeğe sıcak sıcak pideye yükleniyorsun. Hiç düşünüyor musun ki burada maksat ne? Mevla benden ne istiyor? Bir besmele çekmeyi aklımıza getirmeden bir iftar sofrasında bir dua bile yapmadan bir kelime-i bir istiğfar okumadan Allah'ımıza hamd etmeden kalkıyoruz. İsmini zikretmeden başlıyoruz. Bir oburluk bir açgözlülük açlıktan öleceğizmiş gibi uf, bir hareketler Ya Rabbel Alemine ya sen uyuyorsun o sen rızkını Bulutları gönderiyor yağmurlarını yağdır Sen haberin mi var bir şeyden ya Ne korkuyorsun aç kalacağım? Faiz almasan ölecek misin Rişvet yemesen ölecek misin Kadın çalıştırmasan ölecek misin Sekreter çalıştırmasan işim mi bozulacak Müşterilerin mi kaçacak İlle telefonları kadın, bir kadın sesi mi açması lazım Yoksa bizim müşteriler gelmez Bizim bu kadın seslerinden müşterilerimiz arttı Bu ne Affedersiniz Allah'a inanmamazlıktır Güvenmemezliktir Tevekkülsüzlüktür sen Allah haram yapıyorsun da rızk veriyorsana sana da helal yaptığın vakit rızkını mı kesecek? Vemen yette gillâh ceallâhû Kim haramlardan sakınırsa Allah ona her dardan, her zordan çıkış kapısı açacak. Haramdan sakınmak. Kadının suratına bakıyorsun. Başı açık, bacağı açık. Kapalı da olsa caiz değil. Aynı ortamlarda bir kadından nasıl durursun kaç saat çalışıyorsun aynı yerde? E, ee, sen bu haramdan sakınırsan Mevla buyuruyor, sana ben zorluktan, darlıktan çıkış kapısı açacağım. İşte işimden oldum. Ol, başka iş verir sana Allah. Harama girme. Ne lüzum var faizli bankada çalışıyorsun? Hoca sen oturmuşsun oradan. Kolay kolay konuşuyorsun. Ben burada iş bulamıyorum başka. Yapma. Haramdan sakınana söz veriyorum diyor. Darlıktan çıkış kapısı yaratacağım. Ve yardzûku minâizilâ etteşebbî. Hiç ummadığı yerden de rızkını göndereceğim. Biraz imtihan olur. Biraz bir işsiz kalırsın. Biraz bir sıkıntı çekersin. Ama bu da imtihanıdır. Mi, Cenneti nasıl kazanacaksın? Mi, adam? Öbür türlü haramdan üç bin lira maaş alıyorsun. Başka bir iş teklif geldi. 5000 bin lira. Hem de helal iş. E, ona nenem de gider. Çünkü hazır iş var hem de 5000 bin. Onu demedik sana. Biz ne diyoruz sana? Daha işin ne olacağı belli olmadan böyle bir müphemlik var bir ne olacağı belli değil. İşte o ne olacağı belli değil de iman ortaya çıkıyor. Benim Allah'ım buyurduysa ki Kur'an'ında ben onu haramdan sakınana çıkış kapısı açacağım. Ummadığı yerden rızkını göndereceğim. Ben Allah'a inandım bitti. Bakalım. Ve men yetevekkela alallahi fehuve Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter diyor. Bak devam ediyor. Yetmiyor muyum sana diyor kulum diyor. E sen ve ne demek o Allah yeter. E nasıl yeter diyorsun hala? Bu işi de bırakırsak aç kaldık diye korkuyorsun. Yani imtihan büyük. İnna Allah emri. Allah tuttuğu işe ulaşır. Bak ey kulum diyor. Ben hiçbir şey aciz bırakamaz. Rızkını göndereceğim dedimse şüphelenme diyor. Kadjale'lallahu li kulli kadra. Allah her şeye bir miktar, bir ölçü tayin etmişti. İşte nasıl suları ölçüyle indiriyorum. Vesken nafil ard yerde yerleştiriyorum haznelere. Sarnıçlara işte hepsini ölçüyle yapıyorum, buyurduğu gibi. Ama ben bin bile kadir Ama o sularınızı yok etmeye de kadirleriz ha. Bir de bakarsınız su yok bir şey yok. Kuyular çekilmiş, barajlar bitmiş, kurursunuz Allah buyuruyor. Onun için bana güvenin, bana itimad edin. Yağdıran, yediren, içiren, yaradan benim Mevla buyuruyor. Ama her şeye bir ölçü tayin etmişim. Belki biraz işsiz kalırsın, belki biraz hanımın laf eder sana. Ya hazır işini bıraktın, bu kocaya uydun. Şimdilik de işsiz kaldın. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz falan. Çok imtihanlar var. Ama güven Allah'a, sen işsiz koymayacak. Çünkü ne? Haramdan sakındığın için. Çok önemli bu iş. Şimdi meleklerin bizim için duaları, bizim için istiğfarları ve meleklerin hem rızkımızla ilgili işlerde devreye girmeleri, yağmurlarda, bulutlarda, mahsullerde, hem de manevi taraftan Ramazan-ı Şerif'te af olmamız için istiğfarları falan bir ara veriyoruz. İkinci bölümde de yine Mevla'nın melekleri bizim karımız için nasıl müsakhar kıldığına dair rivayetlerden birkaç tane okuyacağız inşallah. <gülüyor> Bismillah ve Elhamdülillahi ve Salatu ve Ala Seyyidina Resulillah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Birinci bölümde beyan ettiğimiz vecile Rabbimizin bize lütufları, ikramları iyilikleri, rahmetleri sonsuz. Kurban olduğum Allah'ım Celle Celaluhu her şey bizim menfaatimiz için ettiğini beyan etti. Göklerde, yerlerde ne varsa sizin için müşakhar ettim diye bildirdi. Meleklerde, gökler, yerler, arası her yer meleklerle doludur. Allah Teala'nın çok orduları var. <gülüyor> <gülüyor> Rabbinin ne kadar orduları var meleklerden kimse bilemez ancak o bilir buyuruyor. Onun için e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi sordu Cebrail Aleyhisselam'a. Bedir günü de oldu böyle bir şey. Ee, bu Hayzum isimli at, ata binmiş bir melek işte saldırdı veyahut da e, bazı melekler göründü, zuhur etti falan ee, Cebrail Aleyhisselam dedi ki ma külle sema arifu Resulullah Efendimiz'e ben gökteki meleklerin hepsini tanımıyorum ki dedi sana sen bana soruyorsun ama hepsini tanımıyorum, tanımadığım melekler de var onun için Cebrail Aleyhisselam'ın bile bilmediği Allah'ın nice orduları var Nice alemleri var. Mevla'nın Rabbul Alemin diyor. Bak, alemlerin Alemin demiyorsun. Alemlerin diyorsun. Bak dikkat et. 18 bin alem var. Dünya bunların içinde bir alem sadece. 18 değil. 18 bin. Bu kadar her yer meleklerde dolu. Bu melekler Mevla Teala'ya yalvarıyorlar. Dua diyorlar. Mevla ne vazife verdiyse yapıyorlar. La yasûnallâhu mâ emarav ve f'alûnü mâ emarun. Emrolundukları şey isyan etmezler. İnsanlar cinler gibi aksilik etmezler Ne buyuruluyorsa yaparlar buyuruyor Şimdi burada bir rivayette e, Alimlerimiz Zühre ül Riyaz isimli eserde geçiyor Bu rivayet allah Teala dört yüzü olan Bir melek halikati Yani Dört tane yüzü var Bizim nasıl bir tane yüzümüz var O meleğin dört tane böyle yüzü var Fakat tabi o melekler öyle büyük Varlıklar ki tabi allah Teala Onlarda bir de şu da var Yer kaplamıyorlar. Nurdan oldukları için yani icabında buraya sığıyor. İcabında göklere yerlere sığmıyor. Şekil Şekle girme, istediği suretle teşekkül etme, şekillenme gücü var. Bundan dolayı bir asli hılkati fıtratı var. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın asli yaratılışı 600 kanat bir kanadı doğu batıyı aşacak kadar büyük 600 kanadı var bu onun asli yaratılışıdır ama Cebrail sen bir de baktım buraya girebilir yani 600 kanat var bir kanat gö göğü yere sığmıyor 600 kanatla buraya nasıl giriyor şekil değişikliğiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani suretinde sahabede görürdü bazı Dihye isimli Arapların en yakışıklısı bir var onun suretinde gelirdi On üçün e, melekler e, farklı suretlere girme kabiliyetine sahip. Allah Teala onlara o kuvveti vermiş. Bu yüzden e, burada söylenilenler tabii ki haktır ve gerçektir. Meleklerin işte Kadir Gecesi inecekler. Ebutezenzel melâike ver Melekler hepsi iner Cibril de iner. E, nasıl gelecek dünyaya? Bu kadar melekler bir tanesi bu kadar büyükse bazı öğle melekler var. Efendim, arş onların boynunda. arş taşıyorlar. Dört tane melek. Efendim, omuzlarında arş. Arş gökleri yerleri kaplamış. Düşünsene. Arş omuzlarında e, ayakları yedi kat yerin tohumunda. Yani merkezinde ayakları dizlerine geliyor. E şimdi bunlar nasıl e, Kadir Gecesi ini, inebilir? Nasıl sığacak buraya? İşte nurani varlıklardır. Bizim gibi e, Kesif değiller. Yani yoğunlukları yok. Şimdi yer işgal etmez. Bir metre. Biz de adam hesabı yapacağız. Kaç metreye kaç kişi sığdırabiliriz buraya? öyle. Kaç sandalye var? Ona göre e, efendim tabak koyuyoruz. Ona göre adam geliyor. E, şimdi orada bir sandalye eksik olsa, bir adam fazla olsa. E, kaldı ortada mesela. Meleklerde öyle bir şey yok. Latif varlıklardır. Onun için e, bazı yere de kesif şekle girerler ama. Yani kanadını alenen görürsün. Böyle değersen. De Bakarsın o kanadı var. E kanadı kadar? işte doğuyu batıyı kaplayacak kadar. O zaman da o, o kesif haline, teşekk istediği şekle giriyor ya. O şekle girdiği zaman da o zaman ölçüm yapabilirsin. Yani kanadı ne kadar? Dünyanın işte doğusuyla batısı arası kadar. O ayrı bir şey. Şimdi bir melek yaratmış kurban olduğum dört tane yüzü var. Beyin elveci velveci erbatu hala af'am. Bir yüzüyle öbür yüzün arasında dört bin senelik mesafe var. İşte burada bir yüz var. Şu tarafa bakan bir yüz var. Şu tarafa bakan bir yüz var. Arkasına bakan bir yüz var. Diyelim. Bu aradaki mesafe. Bu yüzle bu yüz, buranın arasındaki mesafe. E biz de yani nereyece bakacağız? Bir santim. 2 santim etmez. Şura. Bir dört, dört cihet kafamızda belirlesek. İşte ön, arka, sağ, sol. Kaç santim hepsi zaten? Burada var 4000 bin senelik yani yol. 4000 bin senelik mesafe var. Allah, Bilemezsiniz diyor. Benden başkası ordularımı bilemez diyor. E sen daha ne konuşuyorsun? Evet. Ama Mevla bildirirse bilir, biliriz. Bildirdiği kadar biliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi bunları. Onun için e, bu ilahiyatçıların işleri yanlış yanlış görüşleri var. Bu bayraklar bayrak mı serdiyor? Kıyamet alametlerini peygamber bilemez. Ya nasıl bilemez? Çünkü diyor Allah diyor gidiyor. Sana soruyorlar sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. İşte kulli Rabbi ilmi ayndarabbi ilayceli ilmi kıyamet ne zaman kopacak ancak Allah bilir. Vaktini saatin ancak o açık açabilir açıklayabilir. Bu ayetleri okuyor milleti saptırıyor. Halbuki öbür hayatı okumuyor. İşte bunlar bu Mehmet okuyan, adları okuyan ama bunlar okumayan. Ayetleri okumuyor, ayetleri gizliyor. Çünkü öbür ayette ne diyor? Kıyametin alametleri var, alametleri de bir kısmı da gelmiştir diyor. Yani Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem döneminin başlamasıyla zaten kıyamet alametleri de başlamış. Efendimiz gönderilişi de artık son peygamber olduğu için kıyameti bir alamet. Ama kıyametin alametleri var diyor. Osa yemeeti bazı ayetler Rabbine lehine 190 iman. Öbür adde diyor Rabbinin bazı ayetleri gelince artık yani batıdan doğunca güneş inanana imanı fayda vermeyecek çünkü artık güneş batıdan doğdu anlaşıldı ki hadisler hakmış e, İslam hakmış kimse inanmazdı güneş batıdan doğacağına ama biz inanıyorduk hadislere ama görünce inandık görünce imanı fayda vermez diyor. Bak bazı ayetleri demek kıyamet kopmasına da 120 sene var güneş batıdan doğduğu zaman. 120 sene evvel bile alametler tek tek beliriyor. Kur'anla söylüyorum evlere hadisi e, zaten okurum. Ama Kur'an'daki ayetle bile bazı var. Rabbinin bazı ayetleri çıkacak diyor. Da kıyamete kaç sene var? E sen diyorsun kıyamet alametlerini peygamber bilemez. Allah bildirmeden bilemez tamam. Peki Allah buyuruyor ki sen musun gibi nasıl sana soruyorlar işte kimse bilemez. O ne diyor evlân orada? Dakkasını. O an var ya o an şu gün şu saat işte 2020'nin 3 işte 2000 e, ne diyeyim sana şimdi gidelim ileri de şimdi e, 2000 derken hicri 2000'i konuşuyorum. Şimdi 1000 1437'deyiz. Yani 2000 ne kadar bu 1000 senede geçti diyelim hicri'den yani. Öbür hesapta herhalde 2500 2500'lere falan giriyor, 2500 600'lere giriyor miladide. Hicriyi konuştum ben demin. Yani 2002'nin, 2020'nin Hicri'de, şu gün, şu saat, şu dakika patladı. Bunu bilemezsin diyor. Onu da vefat etmeden evvel bildirdi. Fakat insanlara söylemesine izin vermedi. Hiç kimseye bildirmedi sallallahu aleyhi Hiç kimseye. Fakat Mevla'nın bilemezsin dediği hangileri? Hangisi? dakikası Bak, la yücelliya li vaktiha diyor. Vakti geldiğinde ancak o onu patlatacaktı. Vakti geldiğinde. Alamet ne demek? Alamet vakti gelmeden yüzlerce sene evvel çıkmaya başlayan belirtiler demek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hepsine haber verdi. IŞİD'e haber vermedi mi? Okumadı mı ben uşitle ilgili asıl? Hepsi çıkmadı mı? Ondan sonra binaların çoğalacağını, zinaların çoğalacağını, çobanların gelip şehirde bina yarışına gireceğini... Ondan sonra işte ana babaya isyan olacağını hadis-i şeriflerde neler kaç saatlik 30-40 saatlik sohbetim var sırf bu hususta. İşte benim küçük alametler sonra orta alametler sonra büyük alametler. Şu anda büyük alametler çıkmadı. Daha başlamadı. 10 alamettir. Bir başladı mı çorap söküğü gibi birbirinin ardına gelecek. Dedcal çıkmadı. Dehabbetullah çıkmadı. Yecud Mecud çıkmadı. Hazreti Mehdi çıkmadı. Bunlar önemli büyük alametler. Ama yani size şimdi yanlış yanlış vaaz ediyorlar. Diyor ki peygamber kıyamet alametlerini bilemez. Ya nasıl bilemez? Mevla bildirirse bilir. İlla menir tazamir rasul cin suresinin hatinde ve la yuzhur ala gaybi Gaybların başında kıyamet ilmi gelir. Ben gaybımı kimseye öğretmem diyor. Ancak seçtiğim rasullere bildiririm diyor. Bu ayet ne olacak? İşte işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu usta haberdar edilmiştir. Yani şimdi bu ne diyor? İnsaf edin diyor. Sen insaf et be. Ya diyor peygambere diyor, sen bilemezsin derken diyor peygamber nasıl bu kadar hadis-i şerif demiş? O spiker de hemen orada işte 13'ün diyor uydurmuşlar diyor. Lan ne uydurmuş? Bukhari Müslüm'de uydurma rivayet de var? Hep kıyamet alametleri fiten bahsi var. Eşrat saat var. Kıyamet alametleri bahçe var. Aldanmayın bunlara bunlara. Bunlar, pro okumuş cahiller bu. Ondan sonra, şimdi burada da oradan şuradan geldim. Ee, şimdi diyoruz ya Rabbinin orduları ancak o bilir. Ayete mana verdik. Şimdi diyoruz ki bir melek yarattı. Dört tane yüzü var. Her iki yüzünün arasında dört bin senelik mesafe var. Şimdi adam da bana diyor ki muzip ya. Hani kimse bilemezdi diyorsun sonra da yüzünü tarif ediyorsun. Mesafesini, büyüklüğünü, uzununu tarif ediyorsun. Ya mübarek adam. Kimse bilemez Rabbinden başka ne demek Bildirmediği daniceler var. Bildirmeden bilemez demek daha. Bunu anlamayacak çocuk anlar bunu ya. Allah bildirmeden kimsen bilemez. Peki hepsini bildirdi mi? Hepsini bildirmedi. Çünkü, "Vale yuhitun bi şey min almi illa bima aatul ilminden ilmi sonsuz. Hiçbir şeyi kuşatamazlar, kavrayamazlar. Ancak onun dilediği kadarını. E, o dilediği kadarını ne demek? Ben bütün peygamberlerime her şeyi bildirdim. Onlar da size her şeyi bildirdi diye bir ayet yok ki. Dilediği kadarını açar diyor. Burada da hadis-i şeriflerde, rivadelerde geldiği için demek bildirilen ki Biz de size anlatabiliyoruz. Rüyada görmedim dün gece ben bunu. Şimdi bu dört tane yüzünden bir yüzüyle Allah'a secde eder. Arşta, arşın altında bu melek secde eder. Bir yüzüyle arşa bakar. Arşa bakmak ibadettir. Kabe'ye bakmak ibadet. Arşa nereden bakacağız? Arşa bakacak gözümüz var, yüzümüz mü var? Ama Kabe'ye bakabiliyoruz. Ne nimettir ya. Şimdi bir de canlı yayınlarla. Kabe 24 saat yayın var ya. Allah Allah. E kolaylık oldu şimdi. Bir yüzüyle Kabe'ye bakmak. Mekke'de durup Kabe'ye bakmak. Başka yerlerde çatlarcasına ibadet etmekten eftaldir. Sırf bak bak. Şimdi bu melek bir yüzüyle secde yapar, bir yüzüyle arşa bakar. Arşa bakınca da der: "Ya Rabbi, mağfir ve rahhem li saimi min ümmet Muhammed sallallahu teala Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'den Ramazan orucu tutanları affeyle, ile mağfiret eyle ve onlara merhametinle muamele eyle." Arşa bakarken bu duayı yapar o meleğin Duası asla arette olmaz. Çünkü günahsız. Ama Ramazan orucu tutanları duasında tahsis ediyor. Özellikle onlar için dua ediyor. Sizlerin affınız, mağfiretiniz ve Allah'ın size merhamet etmesi için. Üçüncü yüzüyle cennete bakar. Cennete der ki Sana girenlere müjdeler olsun. Allah'ım o müjdelere cümlemizin aileylesin. Şu mübarek, nazik ve hassas dakikalarda Dördüncü yüzyı ile cehenneme bakar. Vay sana girenlerin haline helak oldu gittiler. Sana girenlere helak olsun. Allah cümlemizi cehenneme girmekten muhafaza buyursun. Şu saatte zikirlerimizi yapalım. Ramazan'da dört hastacı çok yapın. Evet. İkisiyle Rabbiniz razı edeceksiniz. İkisi de sizin zaruri ihtiyacınızdır. Bu ikisi... Şehadet ve istiğvardır. Diğer ikisi cennet isteyip cehennemden sığınmaktır. Şu meleklerin duasını aldığımız, istiğfarlarına mazhar olduğumuz şümbarek ramazan Şerif'in iftar saatlerinde mutlaka dergin Haziran sayısının 89. sayfasının ilk satırlarındaki şehadetleri okuyalım, duaları okuyalım, zikirleri okuyalım. Buyurun. Eşhedü ve la ilahe illallah. Və <Sessizlik> şahid Bir yandan melekleri affımız için dua ediyor, bir yandan bize bu duaları öğretiyor, öğretenler sebepler kalga ediyor. bize böyle lütuflar, Rabbim ikramlar yapıyor. Evet, Allah Teala. Bir melek halketti yarısı karanlıktan, yarısı nurdan. Bir melek halketti yarısı ateşten, yarısı kardan. Bir melek halketti yarısı altından, yarısı gümüşten. Bir melek halketti yarısı rüzgardan, yarısı topraktan. Allah Allah. Rabbinin ordularını ancak kendi bile. Bunların hepsi Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem. Günahkarları adına namına ağlayıp duruyorlar. Allah'a mahvet diye yalvarıyorlar. Allah Teala buyuruyor ki, o melekler bu kulların ne kadar günah işlediklerini biliyorlar. Kendileri günahsız duruyorlar. Kulların günahlarını görünce de onlardan biraz soğumaları lazım. Bunlar nasıl bu Allah'a isyan ediyorlar, nasıl günah işliyorlar. Ama bile bile yine de ağlıyorlar yani üzülüyorlar. Diyorlar ya Rabbi bunlar bu günahlarla cehennemlik olurlar ama sen bunlara Ramazan verdin. Ramazanın bereketiyle bunları affetmez misin? Mevla buyuruyor sadaktüm. Rahmetiylehum fî Ramazân küllehum min kâmse merrâd Doğru söylediniz. Ben senenin ayları içerisinde özellikle Ramazan-ı Şerif'te kullarıma öyle rahmet edeceğim ki her gün beş kere onlara merhamet buyuracağım. Beş kere acıdığımda mutlaka onlar günahlarından kurtulacaklar, cehennemden azat olacaklar. Benim anladığım yine bu beş kere beş vakit namaz vaktidir. Öyle geldi içime. Çünkü beş kere niye buyuruluyor? E şimdi bir adam Ramazan'da oruç tutsa, namaz kılmasa bu adam rahmetten nasibini alamaz işte. Çünkü beş kere rahmetim var diyor. Beş kere beş vakittedir. Bu da beş vakit namazda tecelli ediyor. Hem oruç ağzına bir de beş vakit namazı kılan bir Müslüman mutlaka Ramazan'da af olur. Ve Ramazan şeriften günahsız çıkar ve Allah Teala meleklerin sağlamalarına işte cevap veriyor. Çünkü melekler Es-saadul ellezina ve rabbim ve ve Mevla ki, arşı taşıyanlar ve arşın etrafında tavaf edip dönen melekler Allah'u tesbih edip hamd ederler. Subhanallahü bihamdihi derler. Allah'ı gerçekten yakinen şüphesiz görüyorlar çünkü. Allah'ı görmeseler de arşı görüyorlar, bütün alametleri görüyorlar. Yakinen iman ederler. Ve iman etmiş Müslümanlar için, onların günahlarının affı için de istiğfar ederler. رَبَّنَا اَفْسِعَتَ كُلَّ الشَّيْرَ rahmeten وَاَعْلِ Ey Rabbimiz rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. فَغْفِلِّ الْلَّذ۪ينَ تَعْبُ Tevbe eden kullarını affeyle. Ramazan tevbe Her sehurda seharde el min Var mı tevbe eden kabul edeyim Allah soruyor. Şu mübarek iftar anında %100 müstecap makbul bir duanız vardır. Bu duanızı günahlardan tevbe nasip olmasına kullanın bu akşam. Bir daha eski günahlarıma düşürme beni ya bir Nasip etme bana diye. Nasıl tevbe edin? Meleklerin istiğfarına nail olursunuz. Ya Rabbi tevbe edenleri affeyle. Vettebe'ü sebiylege senin yoluna uyanlara. Herkes Müslümanım diyor. Eli sünnet olmayanlar Allah'ın yoluna uymuyor. Kur'an'a sünnete uymayanlar, ehli sünnet olmayanlar Allah'ın yoluna uymuyor. Nefisleri uydurmuş bir şeyler. Efendim kendi kendine yok. Kader yok. Allah'ın ilim sıfatı yok. Onlara melekler istifarına etmezler. Onlar Hangi sıfara nail olacak? Allah'ın buyurduğunu inkar ediyor. Kaderi inkar ediyor adam. İslamoğlu. E görmüyor musunuz da? inkar edeni bana mı soruyorsunuz? Melekler af istiyor. Ya Rabbi tevbe eden, senin yoluna ittiba eden kullanı affeyle. Onlar cehennem azabından vikaye eyle, muhafazayla. Ya Rabbi onlara söz verdiğin Ramazan tutarlarsa... Teravik kılarlar, beş vakit namaz kılarlar, zekat fitre verirler. Sen de onlara vaat ettin, cennete girdireceğim sizi. Ya Rabbi söz verdiğin cennete girdir onları diyor melekler. Ve nasalehamine abayim ve ezvacim ve Ya Rabbi babalarından, eşlerinden, çocuklarından da hepsini değil. Kaderde ne yok? Herkesin cennetlik olması diye bir şey yok. Neden? Çünkü Allah'ın ilme ezelisinde ne yok? Herkesin cennet ameli işleyeceğine dair bir malumat yok. Çünkü olsa bilirdi. Demek herkes cennet yoluna gitmeyecek Mevla onu bildiği için takdir bu yönde cereyan etti. Onun için hep İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Ben de çok böyle üzülüyorum bu şama ne yapacağım işte. Rabb'i canli mukrim-i salati Ya Rabbi beni namazı hakkıyla kılan bir kılan bir dostun yap ve min zürriyeti zürriyetimden de diyemiyor ki zürriyetimin tümünü. Zürriyetimin tümü deseydi ya bu Yahudiler onun zürriyeti, İbrahim A.S.'nin zürriyetinden. Hepsi Müslüman namazla abdest alırlardı. Diyemedi. Min koydu oraya. Çünkü Mevla ona öyle buyurdu. He? Kaleini cealuk el ama Ben seni insanlara önder tayin ettim ya İbrahim. Kaleimin zürriyeti. Ya Rabbi, zürriyetimden de imamlar tayin et. Kale al-mahattis zalimi. Ey İbrahim senin zürriyetinin hepsi salih olmayacak. Kimi salih olacak, kimi zalim olacak. Benim emanetim zalimlere ulaşmayacak. Onun İbrahim Aleyhisselam duasında ne diyor? Zürriyetimden de namaz kılanlar yap. Mevla da tamam o olur buyuruyor. Şimdi onuncu melekler de bizim için dua ediyor. Ramazan orucu tutanlara, iftar bekleyen siz kardeşlerimize bu dualar ne diyor? Babalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanları da cennetlere girdir. Onuncu salih olmayanlar kendileri bu duadan kendilerini çıkartmış oluyorlar. Salih olmak için el üstüne göre iman bir namaza, oruç çeket. Ne var ya? İnne kentel aziz bilhakim. Ulu ve kavi sensin. Hikmet sahibi ancak sensin. Ey Allah'ım sen yaparsın. Vaadine hulfetmezsin. Melekler böyle dua diyorlar. Bunu da Kur'an'da bize zikrediyor böyle. <gülüyor> ve kıymuş seyyiat. Ya Rabbi sen onları kötülüklerden koru. Hem ahiretin, mahşerin, cehennemin. Hem dünyadaki kötü işlerden, kötü belalardan muhafaza et. Yani burada... Ee, meleklerin bu duası var ya dünyamıza da talih oluyor. Sadece efendim e, bizim ahiretimiz için değil bu dua. Dünyada da bu kadar kötülük başımıza yağıyor. Ya Rabbi onları kötülüklerden koru. Ve men rahimte. Hele ki ahiret gününde kötülüklerden korusan ona tam acımış olduğunu göstermiş olursun. Çünkü dünyada öyle de biter böyle de iter. Ama ahiret Artık telafisi olmayan bir gündür. Allah kimi orada kötülükten koruduysa demek ona rahmet ettiği kesinleşmiş olur. Ve değerli Bu en büyük kurtuluştur. Necattır, nealiyettir. Onuncu kardeşlerimiz yok zelceleden kurtuldum, yok e, saldırıdan kurtuldum. Şu dur bulur. Dünyada 40 bin türlü kurtulan var kurtuldu. Ameliyattan çıktım, kurtuldum, kanserden kurtuldum. Allah mübarek etsin. Ama şunu bil ki. Cehennemden kurtulamadıktan sonra hiçbir şeyden kurtulamadın. Hiçbir beladan kurtulamadın. 13 cehennemden kurtulmak için. Şu mübarek Ramazan şevketi, şu mübarek saatler. Bu gece 25. gece. Bu gece tek gece. Hem 10 gecelerin tek geceleri de arayın bu Kadir gecesini buyrulan gece. Teravihinizi terk etmeyin. Onu da bakayım hemen diyebilsem. Çok kısa söyleyeyim. 25. gece teravih kılana. Allah aznaali a'la en güzel surette gönderir. Onu cennetlerle, bir tükenmeyecek nimetlerle müjdeler ve bu gece kabir e, bu gece de teravihini kılana Allah kabir azabı göstermez. Kabir azabını ondan kaldırır. Cümlemizi kılmaya, huzur huşuuu temin etmeye ve bu müjdelere erişmeye nail olsun. Şu iftar saatlerinde boyunlarınızı cehennemden azade eylesin. Bizi de size bağışlasın. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الزمال وأكثرى صلى عليك الله ما غيث همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى